Evet şimdi e, herhalde gelmiş olmalı bir e, e, irtibat kesildi. Evet arkadaşlar şimdi bir başka önemli büyük tarikat e, Rifaiye tarikatı arkadaşlar. A, e, aynı dönemde kuruluyor. Aynı coğrafyada ama şehirler farklı. Ahmet Rifai Hazretleri tarafından kurulmuş. Efendim nerede? Güney Irak'ta Betayi bölgesinde. Vasıp bölgesine yakın. Efendim... Kurucusuna nispetle bu tarikat <gülüyor> e, kur, bu kurucusunun nispetinden dolayı Rifaiye nispetinden dolayı Rifaiye diye bilin, biliniyor. Ama Ahmet adından dolayı kurucusunda da Ahmet olduğu için Ahmediye diye de biliniyor. Ayrıca kurulduğu bölgeye Betaih bölgesine ki bataklık demek bu bölgeye nispetle de Betaihye tarikatı diye de anılıyor. Ahmet Rifai Hazretleri arkadaşlar Peygamber Efendimiz'in neslindendir. Tabi demin söylemedik, Abdülkadir Geylani Hazretleri de hem anne hem de baba tarafından Peygamber Efendimiz'in neslinden geliyor. Biri Hasiri Hasan'a, biri Hazreti Hüseyin'e dayanıyor. Ahmed Rifai Hazretleri de Hazreti Hüseyin'e dayanıyor nesli. Bunlar birer büyük, tarikat büyü. Şimdi aynı dönemde dedik, kuruluyor. Ve Ahmet Rifai Hazretleri tarih içerisinde meşhur tanınan dört büyük kutuptan biri olarak kabul ediliyor. Bir diğeri işte Abdülkadir Geylani, Ahmet İlfay hazretleri Abdülkadir Geylani'den sonra kutupla yükseldiğini belirtiyor kaynaklar. Şimdi tabi ne demek kutup? Kısaca isterseniz bunu bunun hakkında bilgi vereyim arkadaşlar. Kutupla kastedilen şimdi tasavvufta bir manevi rijal, rijalül gayb diye anılan e, gayb erenleri diye de ifade edilen bir e, evliya grubundan e, söz eden kaynaklar, tasavvuk kaynakları. E, tabi hadislerde de e, e, ebdal diye ifade edilen e, velilerden, veli grubundan bahsediliyor. Ancak tasavvuk kaynakları bunun yanında daha başka efendim gruplardan da bize bilgi veriyor. Ee, bu anlayışa göre arkadaşlar e, yeryüzünde e, Allah'ın dostu, Allah dostu olan veliler bir takım yetkiler Allah tarafından kendilerine verilen yetkiler ile e, bu alemde tasarrufta bulunuyorlar. Bir takım işlerin gerçekleşmesi veya bir takım işlerin engellenmesi için e, faaliyet gösterdikleri belirtiliyor. Bunların en üst seviyesinde olana Kutbul Aktap veya Gavsül Azam deniliyor. İki tane yardımcısı var, onlar kutbun yardımcıları. Böylece Kutupla birlikte o iki kişi üçleri oluşturuyor. Üçler diye anılan veli grubunu. Sonra yine Kutba bağlı olarak yani Kutbul Aktaba ya da Gavsül Azam'a bağlı olarak bu alemin Dört bir yanına görevli olarak gönderilen dört büyük veliden daha bahsediliyor. Bunları da eklediğimizde yediler diye anılan grup oluşuyor. Ee, böylece üçler, yediler, e, hatta kırklar, 300'e kadar, 500'e kadar çıkan rakamlardan bahsediliyor. Bunların her birinin bir vazifesi var ve o vazife çerçevesinde kutbun emriyle, yani kutbullahkavun emriyle bir takım faaliyetliler gerçekleştirdikleri e, tasavvuf kaynaklarında belirtiliyor. Burada tabi bazı kişilerin e, bu yapıyla alakalı tereddütleri oluyor. Önce şunu belirtelim ki bu tasavvufi manada e, tasavvuf kaynaklarında geçen bilgilerdir. E, buna e, inanmak din adına e, zorunlu olan bir şey değildir. Yani e, böyle bir akaid... E, yani e, imanın şartları içerisinde bu yoktur. Ancak tasavvuf ehli olanlar, tasavvuf yolunda olanlar böyle bir yapının olduğu bilgisine sahiptir ve onlar inanırlar. E, şöyle bir sorgulamayla karşılaşılır zaman zaman. Böyle bu alemde bir takım işleri gerçekleştirme yetkisine sahip olan ya da çok... E, Efendim Güçlü olduğu, manevi güce sahip kılındığı kişilerin olması e, Allah'ın tasarrufu yanında e, bir e, ortaklık, bir şirk oluşturmaz mı e, gibi endişelerle meseleyi el alanlarla karşılaşıyoruz. Bunu şöyle anlamak lazım arkadaşlar. E, Hz. Allah e, bir takım meselelerde, bir takım işlerde... Ee, melekleri nasıl görevlendiriyor ise yani mesela dört büyük melekten e, Mikail aleyhisselam e, rüzgarı estiren yağmuru yağdıran, e, güneşi doğuran e, efendim ve benzeri olayları e, bulutlara hareket ettiren kişidir. E, ama yağmuru yağdıran esasen Allah'tır. Ama vazifeyi Efendim Mikail'e verdiği için ya o yağdırmaktadır. Mevsimlerin gelmesi gitmesi evet Mikail Aleyhisselam'ın uhdesindedir. Can, Allah dirilten de canı alan da Allah'tır. Bunu böyle biliriz ee, ve böyle ifade edilir ama Allah e, canları alma vazifesini meleklerden bir tanesine vermiştir. Azrail almaktadır. İşte bunun gibi nasıl Allah'ın izniyle bir takım işleri melekler görüyorsa insanlardan da Hatta cinlerden de olabilir. İnsanlardan da bu tür vazifelerle, vazifeli olan büyük saatlerin olduğunu kabul etmek de bir sakınca, yani akaid bakımından bir sakınca olmaması gerekiyor. Şimdi rifaya tarikatı, Nerelerde yayılmıştır diye baktığımızda bir defa tabii ki kurulduğu bölgede önce yayılıyor. Yani Irak bölgesinde. Sonra taşıyor oradan Suriye, Hicaz, Yemen, Mısır ve bazı Anadolu şehirlerde yayılıyor. şehirlerinde yayılıyor ilk zamanlar. Ama sonra arkadaşlar Osmanlı topraklarına, Osmanlı özellikle başkenti İstanbul'a oldukça geç bir tarihte 18. yüzyılda geliyor. 19. Yüzyıl, yüzyılın sonlarla birlikte Anadolu, Balkanlar, Afrika, Endonezya ve Hindistan'da yayıldığını görüyoruz. Yani son iki e, asırda arkadaşlar İfaiye Tarikatı oldukça e, geniş bir coğrafyaya yayılıyor. 30'a yakın e, koluyla birlikte günümüzde de aktif bir e, faaliyeti var İfaiye Tarikatı'nın. E, Mısır'da, Suriye'de, Yemen, Irak, Türkiye ve Balkan ülkelerinde varlığını sürdürüyor. Balkanlardan Avrupa ülkelerine, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Kanada ve Avustralya kadar yayılmayı yine başarmış bir tarikat. Tabi az önceki Kadiriye Tarikatı da arkadaşlar yine günümüzde efendim faaliyet gösteren aktif ve etkili tarikatlardandır Anadolu ve muhtelif bölgelerde bunu özellikle. Ee, bunu da özellikle e, belirtmiş olalım. Evet. E, dolayısıyla Rifaiye'nin e, manzarası da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bir başka büyük önemli tarikat arkadaşlar. E, Sühre-Verdiye tarikatı. sühre tarikatı bu ee, bizim çok duyduğumuz bir tarikat değil ama bu da yine İslam tarihinde çok yaygın olan bir tarikattır arkadaşlar. Ee, esas kurucusu yine geçen hafta söylemiştik Şehabettin Ömer es Sühreverdi olmakla birlikte esas kurucunun ee, Ömer Sühreverdi'nin amcası olan e, şey e, Ebu Necip es Sühreverdi olduğu e, belirtiliyor. Dolayısıyla eğer bu Necip Esri'ye verdiği kurucu olarak kabul edersek bu da yine aynen diğer iki tarikat gibi yani Kadiriye ve Rifaiye gibi aynı dönemde kurulmuş bir tarikat olarak karşımıza çıkıyor ve yine Bağdat'a kuruluyor. Evet şimdi hep Irak'ta demiş bir arkadaşımız neden? Ee, hep Irak'ta değil ben Irak'ta kurulanları alt alta e, yani bölge bölge gideceğim için ben öyle yazdım. Ee, yoksa şimdi daha başka bölgelerde karşımıza çıkacak arkadaşlar. Yani bir Orta Doğu'da kurulanlar ve diğer e, onlardan başlayıp diğer bölgelere de geçeceğiz. Ama bu üç tarikat bir tane daha gelecek. Bunlar evet e, Irak ve Suriye civarında kuruluyor ve oradan bütün e, İslam alemine yayılıyorlar. E, aynı dönemde kurulmuş. Şimdi, evet, bu aynı dönemde kurulmuş derken, şunu e, söylemek istiyoruz aslında. Geçen hafta ve evvelki hafta bir vesileyle bu silsileler üzerinde durduk. Zikirlerin, Peygamber Efendimiz'den itibaren devam ettiğini, yani tarikat silsilelerinin, şeyhlerinin, e, Peygamber Efendimiz'den itibaren geldiğini e, tasavvuf ehli bize bildiriyor. Dolayısıyla, Kurulma ile kastedilen bu tarihte e, hiç yoktan ortaya çıkıp e, bir tarikat teşekkülü e, şeklinde anlaşılmaması lazım. Bunu özellikle belirtiyorum. Bu tarikatlar arkadaşlar, ister süre verdiği olsun, ister ifayı olsun, ister kadiri olsun, şimdiye kadar andıklarımı söylüyorum ve diğerleri, esasen, bu bahsettiğimiz dönemden önce de varlar. Ancak bu isimle yoklar. Yani Süreverdiye adıyla yok veya Rifaiye, Kadriye adıyla yok. Ee, başka isimlerle var. Bizim günümüze kadar e, devam eden isimleri böyle olduğu için biz, yani hala daha Süreverdiye diye anılıyor, Rifaiye veya Kadriye diye anılıyor günümüzde de. Dolayısıyla günümüzdeki isimlendirmenin başladığı dönem e, diye de bunu anlayabilirsiniz. E, ve tabii ki e, bu dönemde yine arkadaşlar belli bir teşkilat yapısı da oluşuyor. Daha önceden tarikatlar var, farklı isimlerle anılıyorlar. Ama teşkilat yapıları e, farklı farklı. Evet, bu dönemde birbirine benzeyen e, evet teşkilat yapıları da oluşuyor. E, virkleriyle, dualarıyla, dua mecmualarıyla, ortaya çıkarttıkları temel prensipleriyle, e, yeni prensiplerle ve böyle devam ediyorlar. Yani kuruluş tarihlerinin e, evet bu şekilde anlaşılması e, tasavvufi açıdan daha doğrudur. E, şimdi bu tarikatın kurucusu Şehabettin Sühre verdiği, Halife Nasr Lidinillah döneminde Fütüve Teşkilatının organize edilmesinde öncülük ediyor ki bu önemli bir teşkilat, esnaf. Sonradan bizde ahilik teşkilatı olarak esnaf teşkilatı olarak karşımıza çıkacak. Hilafet merkezi ile beylikler arasında bazı elçilik görevlerinde bulunuyor. Yani bir yerde de Şiabettin Süreverdi diplomattır arkadaşlar. Önemli bir alimdir aynı zamanda. Ve yine hatırlarsanız e, tasavvuf klasiklerini anlatırken önemli klasiklerden, kitaplardan bir tanesinin yazarı olarak da Şahabettin Süreverdi karşımıza çıkar. Avarif'in Marif isimli eseriyle ki bu e, İslam tasavvufu adıyla e, tercüme edilmiş önemli bir tasavvuf klasiğidir. Nerede yayılmıştır e, bunlar bu tarikat diye baktığımızda? Tabii ki önce kurulduğu bölge Irak'ta sonra Suriye, İran, Pakistan, Hindistan, Çin, Türkistan bölgelerine yayılmış. Zamanla Hindistan'ın en yaygın tarikatlarından biri haline gelmiştir. Ee, bu önemli Hindistan'da arkadaşlar unutmayın. Dört tane yaygın tarikat vardı. Bunlardan evet, bir tanesi ee, Sühre verdiğidir. Diğerlerinde yeri geldikçe söyleyeceğim. Bir diğeri efendim. Nakşibendiye'dir, bir diğeri e, çişdiye'dir ve benzeri. Dolayısıyla bir tanesi evet süre verdiği olarak aklınızda kalsın. Sonra bu tarikat arkadaşlar e, şeyden Hindistan'dan e, Bangladeş, Afganistan, Suriye, Mısır tekrar e, geriye geliyor. Suriye, Mısır ve Anadolu topraklarında e, yayılıyor. Günümüzde Sühreverdiye mensuplarının Keşmir'de, bu Afganistanla Efendim Pakistan arasındaki bir bölge, Afganistan ve Irak'ta varlığını sürdürüyor. Sürdüren bir tarikat. Ama bizim esas arkadaşlar, bu tarikatın bizim için önemli yanı, esasen o tarikatın bir kolu olan Zeyniye Tarikatı'dır. Yani Sühreverdiye Tarikatı'nın bir konu Zeyniye Tarikatı. Ee, bu tarikat 15. yüzyılın ilk yarısında Herat'ta kurulmuş. Yani Horasan bölgesinde. Bugün Afganistan'ın kuzeyinde bulunan bir bölgedir bu. Ee, oradan Hicaz, Suriye, Mısır, Anadolu ve Rumeli'de çok geniş çevreyi etkisi altına almayı başarmıştır. Bunun üzerinde Anadolu'daki tarikatları özellikle anlatırken duracağım ama şimdiden de söylemiş olayım. Fatih devrinde en etkili tarikat haline gelmiştir. Zeyniye tarikatı ayrıntısını ileride anlatacağım. Şimdi bu tarikatın yani Sürevedye tarikatının Şeyhi Bahattin Zekeriya Hindistan'daki irşat faaliyetleri sonucunda birçok Hindunun Müslüman olmasını sağlıyor. Bölgede bulunan karmatiyle gulat-ı şiadan kişilerin etkisini yitirdiği görülüyor bunun faaliyetleri sonucunda. Bengal'de faaliyet gösteren Celaleddin Tebrizi'nin gayretleriyle de birçok Hindu ve Budist, evet Müslüman oluyor arkadaşlar. İhtidar faaliyetleri açısından, yani Müslümanlaştırma gayretleri açısından Sühreverdiye arkadaşlar en büyük tesirini Keşmir'de gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Ee, Türkistan'dan Keşmir'e bir şeyh gidiyor. Bu Sühreverdiye tarikatından. Adı Seyyid Bülbül Bülbülşah. Burada e, Budist bir lider var. E, yani yönetici, lider, sultan. E, adı e, prens Rinçana, bunu nasihatlarıyla arkadaşlar, e, bunun İslamiyeti kabul etmesine vesile oluyor. Tabi, prens bir kişi, onu Müslüman yapıyor, ancak yönetici durumda olduğu için onun tebaasından 10 e, on bin kişi daha o Müslüman oldu diye Müslüman oluyor. E, adı Sadreddin adını alıyor Rinçana ve yönettiği kişiler içerisinde ona uyarak 10 bin kişinin daha Müslüman olması gerçekleşiyor. Evet, o şeyhin faaliyetleriyle. Şimdi e, kuzey içinde de arkadaşlar, Hitay bölgesinde süreceği şeyhi Burhanettin Sağarci vasıtasıyla birçok Müslüman, e, birçok kimsenin yine Müslüman olduğu kaynaklarda zikrediliyor. Ee, Zeyniyet tarikatı dedik çok önemli bir koldu süre tarikatında bu Tabii ki süre Hindistan bölgesinde çok etkili Zeyniye ise bu taraflarda e, Evet etkili olacak e, ilk önce her hatta o çevrede yayılıyor e, Dolayısıyla e, yani Afganistan e, e, Kuzey bölgesinde Efendim etkili oluyor. Sonra halifeleri vasıtasıyla e, Horasan bölgesinin dışına çıkıyor. Önemli halife, halifelerin burada adları var. Onları e, bakarsınız siz. E, yayılıyor. E, Hindistanlı bir halifesi var şeyin Zeynül Nafi'nin. Bu sefer süre verdiği gibi Süreverdiren bir kolu olan e, Zeyniye de. Hindistan'ın Gujarat bölgesinde yayılıyor. Kim vasıtasıyla Siracuddin El Multani ki bu çok uzun yaşamış. 107, 130 sene yaşadığı belirtiliyor. E, şey, 130 sene yaşadığı belirtiliyor. Abdülbelik El Gaznevi e, vasıtasıyla arkadaşlar e, bu bölgede yani Agra'da e, Zeyniye kolu yayılıyor. Ayrıca tarika Zeinuddin Hafif'in önde gelen halifelerinden Abdül Mutî Maribi ve Ebul Fethu ile Hicaz bölgesinde Seyit Seyyid Seyf vasıtasıyla da Mısır'da yayılıyor. Anadolu'da yayılması ise tarikatın e, Şeyh Şey Muhammed Mezlifoğlu Abdurrahim Rumi ve Kudüslü Abdüllatif Makdisi eliyle oluyor. Az önce size İstanbul'da papazların Müslüman olmasını Ayasofya'daki müz e, müzakereler sırasında Müslüman olmasını sağlayan bir şeyhten bahsetmiştim arkadaşlar. İşte o bu Zeyniye Şeyhi Merzifonlu Abdurrahim Efendi e, olduğu belirtiliyor tarih kaynağında. Tarikatın Anadolu'da tesir alanını genişletmesi ve Rumeli bölgesine yayılması ise daha çok Abdüllatif Makdisi veya Kudsi e, denilen Makdis işte Kudüslu demek. Ee, onun yetiştirdiği halifelerinin gayretleriyle e, gerçekleşiyor. Şimdi arkadaşlar bu e, üç büyük tarikatı andıktan sonra yani Kadiriye, Rifaiye ve Sührever diye tabi ki Zihniye andık. Bu üç büyük tarikatı andıktan sonra daha başka tarikat yapıları da var karşımıza çıkan. O tarikat yapılarının e, kökenini göstermek adına burada daha önce belki hiç adını duymadığınız bir e, üç tane tarikat adını e, göreceksiniz. Bunlar Ebheriye, Evhadiye ve Zahidiye tarikatları. Bu tarikatlar arkadaşlar bu isimlerle çok uzun süre devam etmiyorlar. Ancak bunlardan doğan ve sonra günümüze kadar gelen hala da çok aktif olan bazı tarikatlar var. İşte o tarikatların Nereden, hangi, hangi koldan, hangi silslerden doğduğunu göstermek adına burada bu isimleri e, andık. E, onlar da Eberiye, Evhadiye, Evhadiye ve Zahidiye e, tarikatları. Nasıl oluyor? Yani nasıl e, bu, bunlardan diğer e, günümüze kadar gelen tarikatlar doğuyor? E, şimdi arkadaşlar e, burada kısaca kurucularından bahsediyoruz. Evet. O kurucuların isimlerine zaten buradan siz bakarsınız. Benim ayrıca vakit kaybetmemek için onlar üzerine durmuyorum. Ee, şimdi özellikle arkadaşlar şu, bu Zahidiye Tarikatı, bakın Zahidiye Tarikatı e, İbrahim Zahid Gelani tarafından kurulmuş. Aklınızda kalsın. E, şu bilgi önemli. Esma zikriyle serüsülük usulü tespit eden ilk şeyh olarak bu İbrahim Zahid Geylani bilinir. Ne demek esma zikriyle serüsülük? Hani zikir şekillerini size anlatırken ee, zikri hafi ve zikri cehri diye iki kısmı ayırmıştık. Zikri cehri yani sesli ve hareketli zikir yapan tarikatlar arkadaşlar esma zikri uygularlar. Yani Allah'ın isimlerini, seçtikleri bir takım isimleri zikirerek e, tasavvuf eğitimi, e, seyrislülük eğitimi alırlar. İşte bu isim, esma zikri usulünü ilk tespit eden şeyhin İbrahim Zahid Geylani olduğu belirtilir. Şimdi tabi onun bu tespiti ile birlikte Zahidiye kolundan karşımıza bazı önemli e, meşhur tarikatlar çıkacak. Kimdir onlar dersek, arkadaşlar Zahidiye tarikatından Safeliyye ve Halvetiye isimli iki önemli tarikat doğuyor. Halvetiye tarikatı, bunun üzerinde duracağım ama şimdiden yine kısaca söyleyeyim. Günümüzde çok aktif bir şekilde devam eden, bu adla devam eden bir tarikattır. Üç tane konu çok aktif yaygın Türkiye'de. Biri Cerrahiye, e, diğeri Uşşakiye, bir diğeri de Şabaniye. E, dolayısıyla Halvetiye, evet demek ki Zahidiye kolundan meydana gelmiş. Safiviye tarikatına gelince, Safiviye tarikatı arkadaşlar, tarikatlar içerisinde enteresan bir e, serüveni olan tarikattır. E, nasıl bir serüveni var? Bir defa, Safiviye ...nin kurucusu Safiyüddin Erdebili arkadaşlar eh, 13. yüzyılda 14. yüzyılın başlarında vefat etmiş yani ilk yarısında 1334 vefatı ee, Azerbaycan'ın Erdebil şehrinde kuruluyor dolayısıyla Erdebiliye diye de anılıyor ve bu tarikatın mensuplarına Erdebil sufileri deniyor ee, zamanla arkadaşlar ve tabii ki Safi Üdün diğer tarikatlar, tarikat kurucuları gibi Ehl-i Sünnet çizgisinde olan bir önemli şey. Ancak bu tarikat zamanla arkadaşlar değişik sebeplerden dolayı Şii'leşiyor. Ve İran'da İran Safi Devletini, Şii İran Safi Devletini kuran tarikat olarak karşımıza çıkıyor. Ama ondan önce yayıldığı bölgelere Ehl-i Sünnet çizgisindeyken yayıldığı bölgelere şöyle bir göz açacak olursak gerçekten çok geniş bir coğrafyayı etkisi altına almayı başarmış bir tarikat olarak karşımıza çıkıyor. Azerbaycan başta olmak üzere Desti Kıpçak, Kırım, bugün Ukrayna'nın güneyinde problemli olan bölgede Kırım, E Gilan, Gürcistan, Gilan, İran bölgesini Gürcistan, Kuzey Kafkasya'da Taberistan, Horasan, Az önce söyledik, Buhara, Türkmenistan, Türkistan, Karahıtay, Çin Türkistan'ı, Hindistan, Serendip yani Seylan, İran, Irak, Suriye, Lübnan, Hicaz, Anadolu ve Rumeli'de, evet çok geniş bir coğrafyayı etkisi altına almayı başarmış bir tarikat. Ee, evet bu yaygınlığı devam ederken bir müddet sonra arkadaşlar, <gülüyor> tarikatta siyaset e, ön plana çıkıyor. Siyasi gayeler güdülmeye başlanınca o dönemin şartları e, buna müsait olunca bu sefer siyaseten e, bu tarikatta e, taban bir takım insanları elde etmek adına Şiilik anlayışı ön plana çıkartılıyor. Şeyh Cüneyt'le Cüneyt birlikte bu çok belirgin hale geliyor. E, Cüneyt'ten sonra oğlu Şeyh Haydar Ondan sonra da torunu Şah İsmail karşımıza çıkıyor ki Şah İsmail 1501'de İran Safevi Devleti'ni kuran kişi olarak karşımıza çıkıyor. O dönemde İran Sünni'dir. Çok azdır Şii'ler ancak işte o azınlık azınlığın desteğiyle ve Anadolu'daki Türkmenlerin desteğiyle kurulan bu devlet arkadaşlar. Orada çok ciddi bir sünni kıyımını gerçekleştiriyor, çünkü çoğunluk sünnidir. Bir takım sünni alimleri Şeyhülislam'ı idam ediyorlar, vefat etmiş olanların kabirlerini deşiyorlar. Önemli etkili olan alimler oradan göç etmek zorunda kalıyor. Ve tabi ki Anadolu'daki Türkmenlerden de destek aldığı için Şah İsmail Anadolu'ya göz dikiyor. Anadolu için bir takım faaliyetler içerisine giriyor. Eğer e, Çaldıranda Yavuz Sultan Selim Şah İsmail yenmemiş olsaydı, o zaman e, Anadolu da evet İran gibi Şii bir e, devlet olarak karşımıza çıkacaktı. O bakımdan e, Yavuz Sultan Selim'in e, evet Anadolu'daki el Sünnet inancı için çok önemli bir fonksiyonu ee, olacak ee, olan bir e, sultan olduğunu burada belirtmekte yarar var. Ee, demek ki bu Safi'viye e, devletini orada kuruyorlar. Ancak şimdi burada bakınız esas e, söyleyeceğim konuya daha yeni geldim. Ehl-i Sünnet çizgisi de devam ederken Şii'leşen bu tarikatın Şii kolu evet Safevi devletini kuruyor. Ancak ehl-i sünnet çizgisini devam ettiren, ettiren silsile esas asli hüviyetine uygun silsile arkadaşlar Anadolu'ya geliyor ve Anadolu'da bayramiye tarikatının e, teşekkülüne vesile oluyor. Demek ki Safeviye tarikatı bizim için arkadaşlar bayramiye tarikatının e, öncesi olması bakımından e, önem arz ediyor. E, Tabi bir şiileşip devlet kurması açısından, siyaset yapması açısından önemli İran tarihi açısından. Ama e, bir de bizim Anadolu'da evlisinden üzere devam eden e, bir tarikatın ki Bayramiye diye meşhur tarikatın doğmasına doğduğu tarikat olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi yine aklınızın bir kenarında özellikle bulunmasını istediğim bir husustur bu. Bayramiye tarikatı arkadaşlar. Anadolu'da kurulan birkaç tarikattan bir tanesidir Bayramiye tarikatı. Yani Hacı Bayram Veli tarafından Ankara'da kurulmuştur. Daha başka böyle meşhur Anadolu'da kurulan başka tarikatlar nedir? Mesela Mevleviye tarikatı Konya'da kurulmuştur. Bektaşiye tarikatı nev